Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Önce sağlık başlıyor. Önce sağlığın konusu bu sefer farklı bir konu. Selim hocamız da şaşıracak. Selim Badur e, yine bir ziyarette yurt dışında. Ondan dolayı programımıza katılamıyor. Ben de biraz onun yokluğunu fırsat biliyorum. Ve çok ilgilendiğim bir konuyla ilgili bir konuk çağırdım. Bizim programlarımızı dinleyenler benim vegan olduğumu bilirler. E, vegan olduğumla ilgili de hem konuklarımızdan hem duyan herkesten birçok espriyi de kabul ediyorum. Ama şu veganlığı da bir konuşmak istiyorum. Hem de bir veganla konuşmak istiyorum. Bunun sağlık boyutunu konuşmayacağım. Çünkü buradan biz beslenme, sağlık önerisi vermiyoruz. Zaten veganlığı seçenlerin çoğu kişi de... Sağlık nedeni değil, etik nedenlerle e, veganlığı tercih ediyorlar. Ama veganlık nedir? İki vegan konuşsun diye düşündük bu radyo programında. Veganlardan biri benim, hem de bir doktor. E, veganlardan diğeri değerli konuğumuz da e, önemli bir aslında e, basın mensubu. E, Sayın Birant Yıldız e, konuğumuz. Kendisi de bir süredir vegan. Şöyle iki vegan veganlığı bir konuşsun diye düşündüm. E, dinleyicilerimiz de ilgi göstereceklerdir. E, veganlar çok... E, Fazla sayıda değil ama sesimizin de çıktığına inanıyorum. Ee, Birant Yıldız'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler Ayşegül Hanım. Ee, Davettiğiniz için onur duydum gerçekten. Açık Radyo gibi bir platformda sizinle konuşmak benim için de çok mutluluk verici olacak. Çok teşekkür ederim. Sizinle konuşmak da çok değerli. Ee, genelde e, Açık Radyo'ya konuk olanlar, program yapanlar, aynı zamanda Açık Radyo'nun da bir dinleyicisi konumunda oluyor. Evet, Bu da evet. ayrı bir zevk e, diye düşünüyorum. Aynı dili konuşuyoruz. Açık Radyo dilini konuşuyoruz. Aynı evet, e, Hoşgörü'nün, e, aynı Aheng'in dilini konuşuyoruz. E, şunu konuşalım mı? ilk? Aslında e, veganlık çok fazla sayıda kişinin tercihi olduğunu düşünmüyorum ben. E, veganlığın da çok bilindiğini düşünmüyorum. Hep karıştırılır veganlık, vejeteryanlıkla, e, çok da kolu var. E, veganlık nedir? Siz nasıl tarif ediyorsunuz veganlığı? Onu sormak istiyorum. Veganlık bence e, önemli bir felsefe. Aynı zamanda bir karşı koş felsefesi de diyebiliriz. Günümüzde e, yani her şeye daha çok insan temelli. Bakıldığını düşünüyorum. Eskiden bu yana böyle. Yani mesela hümanist felsefe, biz bugün hümanizm farklı anlamda algılasak da hümanizm aslında insanla ilgili işte bilim dallarına kısaca denen bir kavram. Hep hümanizm üzerinden, insan üzerinden gelmiş ama bu arada hayvan hep arkada bırakılmış. Yani veganlık kavram olarak bile herhalde bir 70 yıllık falan bir kavram. Öncesinde vejeteryanlık biliniyor. Ama veganlığa geçilmesi zaten kelime olarak işte vejetaryanın ilk ve son harfilerinin birleştirilmesi şeklinde ortaya çıkarılıyor. Tamamen hayvan sömürüsüne karşı hayvanları dostumuz olarak, bizim gibi varlıklar olarak gören bir felsefe. Ama tabii burada beslenme öne çıkıyor. Çünkü meselenin %90'ı herhalde beslenme ile ilgili ama bizim araçlarımızda da hayvanlardan parçalar maalesef var. Her şey çok karşı konulamıyor ama kısacası bir... E, ya merhamete dayalı bir felsefe diyebiliriz. Hayvanlara karşı merhamete, hoşgörü, hoşgörü demeyelim. Çok yanlış olur, hoşgörü. <gülüyor> yanlış. Yani e, onlarla bizim aramızda bir fark yok aslında. Onlarda hisseden, düşünen, bizim gibi sinir sistemi olan, acı çeken bu çok önemli. E, ruhsal Mesela hayvanlarımız bazen bunanıma girerdim Hissederiz biz ev hayvanları. Yani evimizdeki. Ya işte kedim bunanıma giriyor, köpeğim şöyle yapıyor falan. E, yani inanalım ki maalesef e, Diğer hayvanlarda yani bizim besin olarak, yemek olarak gördüğümüz hayvanlar onlardan hiç farklı değil. Ee, kısacası ben veganlığı biraz böyle özetleyerek bir giriş yapabilirim belki diye düşündüm. Evet 70 yıllık bir geçmişe sahip dedik. Belki daha da geçmişe dayanıyordur değişik gruplarda, evet. değişik bireylerde. Fakat bunun belki adının konuması evet, evet. son yüzyıla ait diye düşünüyorum. Belirli evet. dönemlerde de insanlar bu tür bir anlayışı seçmiş olabilirler. Ee, şey, e, siz tabii gazetecisiniz muhakkak e, gazeteci araştırıyor. E, sizce dünyada... Kaç tane vegan vardır? Türkiye'de bunun e, sayısı kaç? Hiç biliniyor mu? E, benim Hı. çevremde birkaç e, vegan var ama tabii e, sayısı da çok az doğrusu. Çok az evet gerçekten öyle. Zaten bu yüzden de pek bilinmiyor ama e, şöyle diyeyim Türkiye'de geçtiğimiz Hı. yılda herhalde bir araştırma yapıldı. E, sanırım biraz böyle akademi de bir araştırma olabilir Hı. bu ve e, 80 bin vegan olduğu ortaya konmuş Türkiye'de yani bu binde bir gibi oluyor. Hinde bir tabi çok düşük bir rakam. Ee, dünyada bakıldığında daha yüksek. Ee, mesela %3-5'e varan yani vegan oranından bahsediyor. yani Et yemeyen vejeteryan değil %3-5'e varan ülkeler var. Hani bazı doğu ülkelerini Hindistan gibi falan onları biraz dışında bırakalım. Çünkü orada kültürel ve dini sebeplerden i̇nanıştığı dolayı inanışla şey. ilgili daha çok evet. Ee, ve hani daha çok et yememek üzerine olabilir ama. Bildiğim kadarıyla e, İsrail, İngiltere, Avustralya ve Orta Kuzey Avrupa gibi ülkelerde yüzde iki yüzde beş arası oranlar var ki bunlar hiç fena değil. Aynı zamanda İngiltere'de son dönemde çok ciddi artış olduğunu e, okumuştum. Yani 2000 sanki şöyle 2015-2020 arası e, rakam dörde filan katlanıyor. E, gençlerin gençlerde etiye oranı çok yükseliyor artık. Bazı Avrupa ülkelerinde ve İngiltere'de e, veganlık oranı gençlerde mesela 20 yaş altında yüzde 10'ları falan geçiyor ki bu ciddi iyi bir rakam. E, yani dünyada tam oranı ben de bilmiyorum. Hani kaç milyon vegan oranı bilmiyorum ama hani e, bu ülkelerden dediğim gibi İngiltere, İsrail, Orta Avrupa, Avustralya gibi ülkelerde e, vegan oranının yüksek olduğunu e, okuyorum, biliyorum. Mesela Fransa'da yüksek değilmiş. Fransa'da %1'in altında. Yani daha düşük. Fransızlar biraz böyle keyiflerine düşkün ya. Hı hı e, öyle bir ilişki var herhalde. Onlar böyle çok e, yani ödün vermiyorlar. E, anladığım kadarıyla damak zevklerinde. E, dediğim gibi yani %90'ı bu işin e, yemeğe dayandığı için damak zevkine geliyor, takılıyor. Ama İngiltere'de falan çok yüksek yani. Bize göre, bize göre. Gençlerin de ilgi gösterdiğini görüyoruz. Mesela e, şey gençlerden işte... Birçok kişi içinde rol model olan Greta var. E, Greta'nın evet. veganlığı çok tartışıldı. Evet. E, bu iklim kriziyle de e, paralel bir duyarlılık olduğunu söyleyebilir miyiz bununla ilgili? Biraz daha hani e, tabii bu işin e, hayvanlarla dostluk, şefkat boyutu Hı -hı. var. E, tüm canlılara aynı şefkati gösterme boyutu Hı -hı. var. Hı -hı. E, ancak hani... Dünyanın gidişatına da biraz bakıldığında çünkü endüstriyel hayvancılıkta e, payı olan e, endüstrilerden bir tanesi. Acaba iklim krizinde bu yükselişi, bu farkındalığa e, yol açtı mı diye de düşünüyorum. E, muhtemelen yol açtı e, çünkü e, et endüstrisinin iklim krizinde çok ciddi bir payı olduğu artık e, kolaylıkla bugün evet. e, internete girdiğiniz zaman hemen bulabileceğiniz, öğrenebileceğiniz bir gerçek ee, mesela işte Amazon ormanları ki dünyanın akciğeri, Amazon ormanları çok önemli dünya için. Amazon ormanları et endüstrisi için katlediliyor. Ee, ya Bunun sonucunda e, işte dünyadaki ısınma, şöyle diyeyim e, Ömer Madrının da burada onu da almıştık. Dediği gibi küresel ısıtma aslında küresel küre ısınmıyor kendi kendine. Küre bizler tarafından, insanlar tarafından ısıtılıyor ve bu tüketimle oluyor. E, tüketim ürünlerinin parçası da hayvan endüstrisi, et endüstrisi. Ee, örneğin bir veganla bir non-vegan arasındaki e, karbon ayak izi oranın çok farklı. Yani bizler, yani bizler deyemeyim ama hani bu işte o yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konan e, veganların hayvan e, karbon ayak izinin çok daha düşük olduğu, yani birkaç misli e, diğerlerinin bizden yüksek olduğu söyleniyor. Çünkü hayvanların e, Metan gazı salımı mesela çok önemli bir etken burada. Ee, dediğim gibi e, ormanların yok edilmesi, küresel ısınmada çok ciddi bir faktör. Ve bunlar artık söyleniyor, konuşuluyor. Ee, ve burada ya aslında şunu düşünüyorum ben. Yani çevreci bir çevreci, vegan olmadan kolay kolay çevreci olamazsınız. Yani. O kadar ciddi bir ilişki var bence arada. <gülüyor> Bir de bu çok bilinen bir şey aslında hani iklim krizi, e, endüstriyel e, hayvancılık ilişkisi, e, e, çevre sorunları, doğa sorunları çok bilinen bir şey ama bana çok ilginç gelen de bir konudur endüstriyel hayvancılık. Evet. Konuşmak risklidir çok e, ve hani bir e, sessizlik uzlaşısının olduğu konulardır bunlar. Evet. evet. E, hani çok e, doğa duyarlı. E, e, Duyarlı yüksek bir kişi. Mesela konunun bu boyutunu çok da konuşmayabilir. Ee, onları görürüz. Böyle bir sessizlik uzlaşısı olması Aha. hep benim dikkatimi çeker. Ee, hayvan tüketimi konusunda. Ee, veya farklı konularda çok yüksek duyarlılıkları olan e, kişiler e, bu konunun hani es geçebiliyorlar. O da bana çok ilginç gelir her zaman. Yani doğru. Ee, yani Burada... Petrol endüstrisini daha kolay konuşuyorsunuz da evet. burada, burada bir, bir konsens evet bir konsens evet ya işte arabamız daha az kullanmalıyız ne bileyim işte e, dünyada bazı kentlerde carpooling denen e, işte Hı -hı. sistemler var aynı Hı -hı. siteden ya da aynı çevreden e, 3-5 kişi bir, a, tek araba ile gidiyor hani bu sayede hem ekonomik olarak hem de fayda Hı -hı. sağlıyor hem de çevreye e, işte zararlı olmuyor vesaire gibi yöntemler olabiliyor bunlar sık konuşuluyor e, işte e, yine işte petro şirketleri çok kolay onlar hakkında konuşuluyor kampanyalar yapılabiliyor falan ama dediğiniz gibi yani bu tarafa gelince iş beslenmeye gelince çünkü öyle bir burada yani artık böyle ne diyeyim dinselleştirilmiş bir durum var ya yani yiyeceğime karışma yani e, bu buraya elleyemezsin. ya bu bu bu hayır burada bitiyor yani burada yani tabu gibi evet, bu tabu aslında. gibi tabi buraya giremezsin yani iklim krizi ne evet başka şekilde çözelim. Yani evet. Diğer diğer mesela daha az arabaya binelim, daha çok otobüse binelim ama etime karışma. Hı hı. Sütüme, yumurtama karışma. Denir ya bir de ya işte etten vazgeçerim ama peynirden vazgeçemem. ama peynirime peynir. karışma. Kahvaltıda peynir. ne yiyeceksin filan? Bunlar çok peynir tabu. Olayım. Evet peynir olayım maalesef. Bunlar çok tabu. Ee, ve birçok kültürde bu böyle. Sadece bizde değil. Tabii, yani tabii, mesela tabii. işte belgesellerde falan da izliyoruz ya Amerika'da yapılıyor. Ee, adam... Texas diyor ki ya Texas'ta doğmuş sonuçta bir şekilde vegan olmuş. Ya Teksas'ta diyor et yememek yani olamaz. Konu düşünülecek bir şey değil diyor. Gerçekten burada bir dinselleştirme var neredeyse. O kadar tabu haline getiriliyor. E, o yüzden yani sanki işte ette bir sorun yok, hayvan endüstrisinde bir sorun yok. Onu iyi pişebiliriz istediğimiz gibi. Bunun iklim e, değişikliğiyle pek bir alakası yok. Varsa da çok az var gibi düşünülüyor. Halbuki okyanuslar bile, yani e, okyanuslar çok önemli tabii iklim değişikliği açısından, karbon ve kapasitesi açısından bildiğim kadarıyla yani Oradaki balıkçılık dahi olmak hem balıkçılık hem e, bizim e, işte karasal hayvancılık e, çok ciddi paya sahip. Ama bununla ilgili mesela bazı yine belgesellerden hatırladığım e, bazı çevre örgütlerine ya da çevreyle alakalı diyeyim e, bazı uluslararası kuruluşlara gidildiğinde bile ciddi almakta zorlanıyorlar. Yani nasıl yani hayvanların çıkardığı gaz filan gülüyorlar ya bu iklim değişikliği yapıyor filan diye. Ya var ya şu what the Hell olabilir belgesel şu anda tam hangisi olduğunu hatırlayamadım yine konuşuruz zaten ben Ben o sahneyi deneyim. hatırladım ama ben de evet. e, o sahneyi evet. hatırladım o e, gülen kişiyi de hatırladım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kullandığı bir ifade vardır hani veganlık için değil de hayvanlar için bu belki söylenebilir. E, şöyle der sükut suikastı der. evet. Ee, Güzel, bir, evet. bir konuyu hı. herkes bilir herkes hı. onun sonuçlarını da hı. bilir ama herkes susar biraz sükut suikasti ee, benim sorum şu ee, sizi bu sükut suikastını e, dışında tutan neydi ne oldu e, çünkü sanıyorum doğuştan vegan değilsiniz hiçbirimiz doğuştan vegan değiliz e, hı hı. sizi neydi e, buradaki kırılmaya götüren Evet ya Hükümet Asli gerçekten güzel söylemiş Ahmet Amtam'a. Bu konu bu konuya da gerçekten evrilebilir. Şimdi işte belgeseller diyorduk zaten. işte bundan 4-4,5 sene önceydi. İşte o dijital film izleme platformunun hepimizin hayatına girmesiyle birlikte işte bizde bir takım değişikliğe oldu yani hayatımızda kültürel ortamda. işte ben de belgeselleri izlerken ya çok kolay ikna oldum. Yani şu benim hayatta kalmam için, beslenmem için bana çok benzeyen, benim gibi yaşayan, benim gibi eli ayağı olan, gözü olan, çocukları olan, ailesi olan, akrabaları olan, canı acıyan, sevinen, mutlu olan, oynayan, benim gibi oynayabilen, gülebilen, yaratıkların ölmesine, varlıkların ölmesine gerek yok. Hatta hiç gerek yok. Hatta daha da ilerisinde ya benim sağlıklı olmam için... İşte öyledir ya, ya. Ne yiyeceğiz? E o zaman proteinden mahrum kalır mıyız gibi yani çok böyle basmakalı ifadeler vardır ya. Bunlarla hiçbir bağlantısı olmadığını tam olarak anladıktan sonra e, suyu suikasti dediniz değil mi? Bundan kurtulmam işte iki ay filan sürdü. Ben birkaç sene de olurum diye düşünürken en başta. E, iki ay içinde vegan olmaya karar verdim ve e, dört dört yılı aşkın zamandır da yani işte hayat biçiminde buna e, bağlı kalmaya çalışıyorum. Yani evet. burada e, hani onlar konuşmuyor biz konuşacağız denir ya. Hı -hı. Onlar için biz konuşacağız. yani Çünkü onlar konuşamıyor. Bizim gibi konuşamıyorlar ama yani herkes her canlı bir şey söylemek istediği zaman bir ses çıkartabiliyor. Hepimizin ağzı var. Bir ineğin de ağzı var. Bir tavuğun da ağzı. Bizim de ağzımız var ve o ağzından bir şeyler dökülüyor. Biz şu anda bir birbirimizi anlıyoruz. Ya, ya, muhtemelen anlıyoruz. yani Şimdi biz dinleyen herkes anlıyordur bizi diye düşünüyoruz. Ee, onlar da bir şeyler söylüyorlar ama onlar anlatamıyorlar. İşte bu anlatamadıklarını ve gerçekten bir şeyler söylemek istediklerini fark ettiğim zaman e, yani onların yanında yer almayı tercih ettim diyebilirim. Ben de söylediğinizden e, üç e, sözcüğü seçtim. Kolay ikna oldum. Ben de çok kolay ikna ne? oldum. Yani, evet, siz de bahsederseniz biraz ben bu sorayım. Kolay ikna oldum. Ee, ben de e, bir kapalı kalma e, tecrübesinin ardından e, şöyle düşündüm. Hep ben bu, bu şekilde düşünürüm. E, benim istemediğim hiçbir şeyi hiçbir canlı Hı -hı. E, yaşamasın, tecrübe etmesin istedim. Nasıl hiçbir insan bence kapalı kalmak istemez. E, biz en hafifinde e, Covid'de yaşadık. E, kapalı kaldık evlerde. İnsanlar ne kadar e, bununla ilgili rahatsız oldular ki biz hani e, tıkış tıkış ahır gibi yerlerde değil evimizde, yuvamızda çoğumuz e, kapalı kaldık. E, görece konforlu ortamlarda e, kapalı kaldık. Ee, benim düşüncem hep odur. Ee, benim tecrübe etmek istemediğim insanlar için de böyledir. Ondan dolayı insanları da hep bu e, düsturla hareket ederim. Ben istemiyorsam böyle e, davranılmayı kimseye bu, bu şekilde davranmam diye düşünürüm. Ee, belki e, bütün canlılar için bunu düşünmemiz gerekiyor. Ee, benim istemediğim tecrübeye, ben kimse için de e, hiçbir canlı için e, yaşamasını istemem. E, benim de e, bununla ilgili kırmızı çizgi lafını hiç sevmem. Mor çizgi diye. E, mor çizgim e, sinir sistemi olan diye Hı -hı. olarak konuşayım şimdi. Sinir sistemi olan e, hiçbir hayvanı e, tüketim aracı olarak kullanmıyorum. Beslenme aracı demiyorum. Çünkü e, giyimimde e, hmm. veya kozmetik e, biz kadınlar kullanıyoruz erkekler de kullanıyor her birey kullanıyor belki hmm. e, hiçbir aşamada e, kullanmıyorum e, bu türlü bir e, kendime yol edindim e, bir de e, şey e, şarkıya geçmeden önce e, şunu da konuşalım e, vekan olduktan sonra sanki şöyle bir e, inanış var Sanki böyle biz bir inzivaya çekiliyoruz, bir manastır hayatı yaşamaya başlıyoruz. Ee, böyle değişik bir e, inanış var çevrede. E, Bazısı da tabii çok tatlı da oluyor. E, veganlar için sürekli bir endişelenme durumu var bir yere gittiğinizde. Farkında mısınız onun bilmiyorum. Mesela bir lokantaya evet. gidiyorsunuz, bütün arkadaşlar seferber oluyorlar. Masada vegan var, ne yiyecek bu? diye. Hmm. E, bundan da bahsederim. Ben hiçbir yerde aç kaldığımı görmedim. Hiçbir kentte de aç kaldığımı görmedim. E, mesela şu sorular çok sorulur. İstanbul'da yaşıyorsun. Acaba Diyarbakır'da yaşasan ne yerdin? Hatay'da bulunsan ne yerdin? Ben bu kentlerin her birinde bulundum. E, hmm. Diyarbakır'da örnek vereyim. E, Gabo diye çok şık. E, İstanbul'da e, da o kadar lezzetli. ıspanak köftesi yeme diye. Hmm. E ee, bir lokantada e, gittim besendim ki o lokantaya gitmesen bile herhangi bir yerde de e, kendime yiyecek bir şey bulurdum Hatay'da e, her e, sürekli hataya giderim. Hatay'da zaten inanılmaz bir mezhe ve mezhe, sebze kültürü evet. var. Evet, evet. Orada zaten bir veganın aç kalması değil. Bence vegan daha çok seçenek buluyor. Bunların hepsinde bu seçeneği buldum. biraz sen çok hani zorlanıyor musun? Hani zorlanılan şey beslenme olacağını hiç inanmıyorum doğrusu. Evet, evet yani doğru. Yani beslenme şöyle... zorlanacak bir şey değil değil değil hiç değil. bizim ülkemizde zaten değil çünkü bizim yani mutfak kültürümüzde zeytinyağlı yemekler, etsiz yemekler. Ya patatesi etsiz yaparsanız vegan olur işte. Ispanak zaten genelde öyle Tabii. yapılır. Yoğurtsuz yiyorum ben ve e, işte bir zorluk yaşamıyorum. E zaten baklagil baklagiller gillerin hepsi zeytinyağlıdır genelde. Ya da Hı -hı. sıcak yemek işte olarak kuru fasulye. bunun içine et koymazsanız vegan olur. Pilav, makarna öyle. Ya yani börekler vesaire tatlılar. Mesela benim annem çünkü ben tatlı severim. E, eskiden beri o da böyle bana yapmak ister ve bana şimdi vegan kekler yapıyor mesela pastalar yapıyor öğrendi kendisi yani e, yani 70 yaşında bir insan yaştan sonra vegandır. öğrendi yani reçeller vegandır zeytin vegandır şimdi hayatımızda tofu gibi mesela e, sen pek tüketmiyorsun bildiğim kadarıyla ama ya da işte yulaf gibi yulaf ezmesi gibi ben hayatta yani yulaf yiyenlere falan böyle ya yenir mi falan diye mi insandım ben de. Orada na veganlar da yiyor bunları. Tabii tabii onlar, yani, evet, evet. Yani. onlar da böyle daha sağlıklı olduğunu düşündükleri için falan yiyorlar. Yani, soya. Soya yani. işte soya ürünleri falan. O kadar çok ya. Türkiye'de zaten böyle bir şey söz konusu değil. Yani dünyada da değiller. Yani. Bir de dünyada Avrupa'da özellikle çok fazla vegan restoran da var. Ben mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir gün bir davete gittik. Bu davette Karaköy'e demirleyen gezi gemileri oluyor ya, kruz gemileri çok büyük böyle. Orada bir işte şirket davet vermişti. İşte toplantı olacak, konuşmalar olacak. Sonrasında da yemek var. Gittik işte yemeğe öğleden sonraydı herhalde. Tabii yemeklerin hepsi bir de şefte böyle çok ödüllü bir şey etmiş, çok önemli bir şey etmiş. Çok da güzel bir restoranı vardı. Ben de dedim ki yani bir yemek yiyecek bir şey bulamasam da işte ortamı görürüm. Ya işte, biraz içeriz, ekmek yerim ne olacak falan diyorum. Evet. Yani önemli değil. Yani çok çok önemsemiyorum ben bile. Sonra gider doyururum kendim. ne olacak. O gün orada dört e, çeşit yemek verdiler. Çorbadan başlayarak tatlıya kadar. E, benim vegan olduğumu öğrenince şef önce şöyle bir hareket yaptı. Böyle hani hay Allah der gibi bir surat hareketi vardır ya. Öyle bir hay Allah dedi. Sonra gitti ve onlara ne geliyorsa bana aynısı e, etkisi olarak geldi. Yani çorbadan tatlıya kadar Anamiye kadar her şey bana geldi. O gemideki o, e, restoranda bile her şey bu. Ya yani kısıtlı bir ortam. Dışarıda zaten buluyorsunuz çok kolay. Yani hani adının hepimizin bildiği burada söylemeyeyim gerek yok. E, bazı et restoranları dışında ben zaten onları öyle vegan diyelken hep de gitmezdim yani. E, onların haricinde yani her yerde beslenebiliyorsunuz. Çok zor zannediliyor. Eee Hani gerçekten değil. Ben de eskiden öyle zannedebilirdim. Ya ne yiyeceksin işte ne bileyim işte döner yemeyeceksin mesela lahmacun ben dert olabilir de benim için. Çok onu de. çok yapıyorlar zaten ama ya o kadar çok var ya Herhal, hele yani isimine firma isim vermeyeyim ama Beşiktaş'ta bir e, pideci var lahmacun çok güzel yapıyor. Vegan tamamen ismi vegan. İsimde vegan var. <gülüyor> e, ya yani isteyenler oradan aratabilirler. Beşiktaş vegan işte restoran falan deyince çıkacaktır. Hatta Ömer Bey ile de orada karşılaşmıştık. Orada tanışmıştık. Hı hı. Sohbetimiz oldu. Daha sonra programa çıkmıştım filan. Destek programına. Onun davetiyle. Orada o da söylemişti. Yani, efsane lahmacunu. Hı hı. Ve vegan olmayan arkadaşlarıma da yediriyorum. Ve diyorlar ki ben bunu yerim. Yani gelip burada yerim. Hı hı. Gerçekten çok güzel. O konuda lahmacun sorun da ki zaten başka yerlerde de var. Vegan lahmacun sadece burada değil. Bunun yani gerçekten çok zorlayıcı olmadığını düşünüyorum. Yani ne bileyim. Şöyle oluyor mesela. Çantama eskiden... Dışarı çıkarken yanıma böyle bir hani acıkırsam ne yiyeceğim diye bir endişe olmazdı. Daha çok başlarda ilk yıl falan işte bazı bu vegan barlar ya da bir takım küçük ekmekler falan koyuyordum. Hala da bazen koyarım bulunsun diye. Hani olur ya aç kaldım filan ama yani şu anda biliyorum yani. Bir benzin istasyonuna gider, e, istediğim kendime uygun, e, içinde hayvansa olmayan herhangi bir ürünü bulup yiyebilirim acıkırsam. Mesela arabayla evet. gidiyorsan, yani arabasıysam zaten bir markete girerim. Çok kolay. Bir şey bulunur. Evet, evet. Ee, bunun dışında tabii veganlık sadece beslenme değil ee, aynı zamanda e, bir e, tamamen e, hayvanları tüketim aracı olarak görmemek e, olduğu için hani beslenmeden sonra e, şey giyim akla geliyor tabi tabi ee, ayakkabı mesela değil mi evet çünkü en sıkıntılı olabilir <gülüyor> orada bazı markalar var hani... evet o, onlar tercih edilebiliyor orada biliyorum o markalara gidip ayakkabı alıyorum yani Right. Giyimde belli tercihlerden Tabii. vazgeçmeniz gerekebiliyor evet. elbette ki. O, onlar da bana göre kolay halledilebilir e, şeyler olarak e, görüyorum. E, ben e, giyimle aram iyidir, alışverişte de severim. Evet ben buluyorsam doğrusu herkesin bulabileceğine inanıyorum. Doğru evet. doğru ya. Kadın olarak sen buluyorsun, erkek olarak ben buluyorum. Ya yani böyle bir sorun yok yani gerçekten evet, bululuyor. Evet. Biraz Kesinlik etiketlere bakıyoruz tabii. Yani giyim etiketlerine bakıyoruz. Nasıl yapın? Ben onlara dikkat ediyorum. işte marketlerde de öyle, yiyeceklerde de öyle. etiket okumayı biraz öğrendik. İyi de oldu. Yani ne yediğimi de öğrenmiş oluyorum bu sayede. Tabii, ne giydiğimi öğrenmiş oluyorum. Tabii. Ee, e, çantalara bakıyoruz. Evet. E, evet. Tabi kadınların daha çok kullandığı e, kozmetik malzemeler var. Evet. Ama bu konuda gerçekten hani belgesellerle de da bence dikkat ediyor. Evet. E, hayvansal ürün evet. olmayan makyaj Hı -hı. malzemesi hayvan Hı -hı. üzerinde denenmeyen makyaj malzemesi kullanmaya. Onu ben de görüyorum. E, o, o da, o iyi, da, bir bir, bilinç o da iyi bir gelişim oldu. Evet, iyi farkındalık oluştu. E, Firmalarda e, bunu biliyorlar. Çünkü çoğu kişi de en azından beslenmesini değiştiremeyen kişiler de diyor ki bu çok keyfi bir şey. Makyaj, e, kozmetik, e, evet. ben bari burada bir çizgi çekeyim diye düşünüyor. Burada çok ciddi bir duyarlılık var. E, bu da güzel diye düşünüyorum. E, tabii e, mesela zorlanın, hani en zorlanılacak alanı ben e, söyleyeyim. Ee, bu da bence zorlanılacak bir alan değil hani e, hayvanların e, çektikleri acıları düşündüğümüzde hiç yani kabili kıyas değil derler ya kabili hı hı. kıyas değil hı hı. Tabii mesela parfümlerin bir kısmında elbette ki var hayvansal ürünler. E orada tabii biraz dikkat etmesi gerekiyor insanın da. Hı hı. Ama bu yani o parfümü kullanma ne olacak bence evet. zerrece önemi yok yani bunun. Oralarda olabilir. Yani insanın e, hayatını e, etkileyen hiçbir e, sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Şimdi ara verelim. Bir parçamız var. İlk parçamızı Amy Winehouse'dan seçtim. You know I am no good. Oo çok güzel. Sükut suikastine gitti. <gülüyor> Önce sağlık devam ediyor. Ee, konuğumuz e, gazeteci Birant Yıldız. Veganlığı konuşuyoruz onunla. E, merak edilen bir konuyu konuşuyoruz bence. E, veganların nasıl yaşadığını konuşuyoruz. E, i̇şin felsefesinden başladık. Biraz daha pratiğe girdik şu anda. E, hmm. e, nasıl yaşıyorlar? Vegan olarak yaşamak çok mu zor? Bunu konuşuyoruz. Ama verdiğimiz örneklerden anladığımız kadarıyla da e, vegan olarak yaşamanın büyük bir e, sorun da olmadığını düşünüyorum. E, yalnız vegan olarak yaşadığında bireyler e, tabii belli takviyeler almaları gerekebiliyor hı hı. E, bunlardan da belki e, biraz söz ederiz ama bu takviyeler e, bir öneri olarak vegan olan şu takviyeyi muhakkak alsın şu markayı kullansın gibi bir öneri e, de bulunamayız çünkü e, her bireyin e, ihtiyaçları e, sağlık durumu e, yaşı vücut durumu farklı olduğundan dolayı belki veganlıkla ilgili bir tercih yaptığında bir hekime bununla ilgili soru sorması gerekebilir. Bu da bence hiç sorun değil çünkü bireyler hekimlere pek çok nedenle başvurabiliyorlar. E, kontrol da başvurmalarını gerçekten istiyoruz. Ondan hmm. dolayı veganlığı tercih ederken e, böyle bir e, tercihte de bulunabilirler. E, bu takviyeler üzerinden de çok e, bence e, tartışma yürütülüyor. E, veganlığın e, bir yanıyla sentetik olduğu çünkü takviye almak zorunda olduğu ama e, kişiler zaten na veganlar da birçok takviyeyi alıyorlar. Hmm. Hı -hı. Ee, bununla ilgili de bence veganlık üzerinden bir tartışma yürütülmesin. ben çok anlamlı bulmuyorum. Elbette ki e, bilinen en veganların kullandığı hani e, standart takviye vitamin B12'dir. B12, evet. ee, bunu tabii ki kullanması gerekiyor. Ama bu takviyeyi kullanıyorum diye yani veganlık üzerinden bir tartışmanın yürümesi de bana anlamlı gelmiyor ne dersin bir an hani B çok böyle inanılmaz takviyeler zaten kullanmıyoruz ama sağlığımızla ilgili bir farkındalığımız var ve bunu da takip ediyoruz aslında bu farkındalık da iyi bence ee, belki e, böyle bir e, özel beslenme tercihi özel bir e, tercihimiz olmasa bu kadar da hani farkındalığımız da yüksek olmayabilir şimdi ekstra Tabii. ekstra Tabii. dikkat ediyoruz değil mi? Doğru doğru kesinlikle öyle. İşte ben de B12 kullanıyorum. Ee, ama inanın yani bir ilk başlarda bir ölçtürmüştüm B12'yi ne kadar diye. Ee, o kadar. 3 yıldır falan B12 ile ilgili bir endişe de duymuyorum. Yani çünkü takip ettiğim yayınlar, konuştuğum doktorlar. Yani bu konuda beni ikna etmiş durumda. Yani çok çok Zaten şöyle bir durum var. Biz B12 kullanıyoruz ama. Ben mesela böyle bir arkadaşım olmuştu. 2 yıl vegan olduktan sonra B12 kullandığı için. Yani kötü bir örnek gerçi ama. Neyse. b 12 kullandığı için işte bunu biraz Sony yapay bulup bıraktı. Bilmiyorum şu anda belki dönmüştür tekrar. Ama hani vejetaryen olarak devam ediyordu. E, fakat e, zaten dünyada üretilen bildiğim kadarıyla takip ettiğim, yani bildiğim, aldığım bilgiler neticesinde söylüyorum bunu. Dünyada üretilen B12'nin %90'ı hayvanlara veriliyor. Et yiyenler zaten hayvandan alıyorlar bunu. Hani herkesin ihtiyacı var b 12 Çünkü Bugün dünyada artık hayvanlar nereden alıyor? Onlar da topraktan alıyor. Ama onlardan aldığı da yetmiyor. Onların aldığı da yetmiyor. Hani top deniyor ya, tozlarda tozlarda işte bakteriler bulunuyormuş. E, hijyenik olmayan ortamlardan alınca. Eskiden insana ihtiyaç duymazdı çünkü işte böyle bugünkü gibi beslenmiyor. Bugünkü hijyenik beslenmiyor. E, devamında e, şimdi çok hijyenik ortamlarda bir beyonik bakterisi bulunmuyor. Dolayısıyla bakteri bulunmuyor. Ondan örnek alamıyor vesaire. Şimdi... E, Üretilen B12 vitaminleri %90'ı hayvanlar içinse zaten onlardan. İşte ine, Biz ineği yiyoruz maalesef. <gülüyor> ve B12 almış oluyor. Yani zaten onlar da, veganlar da e, hayvan bir yeri şekilde. için almıyor. Onun için de B12 evet. olduğu için alıyor. Ama onu alırken aynı zamanda bir takım antibiyotikler de alıyor. Çünkü bu hayvanların hepsine antibiyotik vesaire e, ilaçlar veriliyor. Siz hiç gereksiz bir şekilde bu ilaçları da hücrumuz almış oluyorsunuz Bir de işin o boyutu var. Onun dışında ya ben herhangi bir katkı almıyorum ihtiyaç hissetmiyorum mesela işte evde spor yapıyorum ben Ağırlık çalışıyorum filan işte biraz daha yaş ilerledikçe daha zinde olalım diye ben vegan olmadı. şu anda mesela çok rahatlıkla söyleyebilirim ki vegan olmadan kaldırdığım ağırlığın 4 yıl yaşlanmış halimle 2 katını filan kaldırıyorum onlarla çalışıyorum yani evet bu da yani. çok tartışılıyor da. Ee, şey, e, vegan sporcuların aslında kas kütlelerinin veganlık öncesi yaptıkları sadece bunu koruyabildikleri, daha üstüne herhangi bir kas kütlesi yapamayacakları da çok tartışılan konular bilmiyorum kas kütlesi yapmak çok önemli midir ama evet, yani yani, doğru, yani doğru, doğru. yapamasa ne olur acaba hani evet. bu bu işin ciddiyetinin yanında. ama hani bu bunlar da şey veganlıktan uzak dursun insanlar diye söylenen şeyler yani ee, Böyle propagandalar çok yapılıyor evet evet bu bu yani işte bir de görüntü olarak işte kas daha az olur plan diye Hı. çok çok tartışılıyor ama hani dünyadaki örneklerde şu anda çok vegan sporcu da var evet, sporcuların evet. da bir kısmı bu tercihte bulunuyorlar ve büyük başarılarda kazandıklarını görüyoruz vegan sporcuların Peki yani bu bu hipotezle çürüyor gibi. Tabii, tabii. E, buralarda hani bir kişi bana göre e, ben bunu tercih etmiyorum diyebilir ve ona da hiç karışmam. Hı -hı. E, çünkü biz dedik ki en baştan tüm canlılara bir şefkat e, Hı -hı. hareketi aslında. Evet. Bir itiraz e, veganlı Kimseye parmak salladığımız yok. Hı -hı. E, ancak bizim istediğimiz bize de parmak sağlanmasın diye düşünüyoruz. Evet. E, çünkü e, veganlar e, tabii veganlık diğer e, farklılıklar gibi değil e, kendisini ifşa etmesi gerekiyor çünkü beslenmeyle de e, ilgili. Evet, e, evet, biz evet, evet. konuşmuştuk e, Birant'la, Yani bir kahve içerken bile şunu sormamız gerekebiliyor, bitkisel süt var mı diye Hı -hı. sormamız gerekebiliyor. Ondan dolayı hani <gülüyor> veganlarla şöyle dalga geçiliyor, vegan vegan olduğunu her zaman söyler diye. Ama evet. bu zaten. ...çok bariz bir konuda e, bir e, hayat değişikliği olduğu için tabii ki söylememiz gerekiyor. E, ama da, galiba yani e, veganların da e, sesi gür çıkıyor. E, bu biraz vegan ayrımcılığını da körüklüyor gibi değil mi? Ya Evet, e, ben onunla ilgili yine e, ya okumuştum ya izlemiştim. Ayrımcılık, veganlara ciddi ayr ayrımcılık yapılıyor... E, bu hatta bazı akademik çalışmalara da konu olmuş bunun üzerine. E, çünkü işte biraz aşağılanma, hor görülme, dalga geçilme veganlarla niye bilmiyorum ama hani insanın et yemesi, yani mesela insanın elma yememesi ya da ıspanak yememesi ya da börek yememesi dalga geçme için bir sebep olabilir mi? Olmaz değil mi? Hiç aklımıza bile gelmez. Ama et yemeyince, ve et yemiyorum deyince aaa niye yemiyorsun işte. Ya bana mesela bir gün bir yere gittik ben... E, yiyeceğimi tarif ettim. İşte şunları şunları koymayın. Lütfen işte, işte pide gibi bir şeydi. Sadece domates, biber ve maydanoz istiyorum. Hayvan salgış olmasın. Garson şöyle dedi. Abi hacamat mı yaptırdın? Hmm. Ben de dedim ki yok nereden çıktı? Ne hacamatı falan. Sonra böyle bir şey varmış. Örneğin hani, hmm. e, hacamat yaptırınca bir süre et yemiyormuşsun. Yani Allah böyle Allah. bak. Onu, ilk kez onu, ben de ilk defa ağırlıydım. bu seneydi sanırım. Çok şaşırmıştım. Böyle bir şey de varmış. Yani ee, o yüzden e, veganların yeme alışkanlıkları yeme daha doğrusu biçimi e, ciddi bir e, hani hor görülme diyelim. E, Hor görülmeli Yani bizim yaşlarda falan pek olmuyor belki ama arkadaşlar arasında oluyor yani. İşte bir hafif kendinizi halsiz hissettirir. Ya bak et yemiyorsun o yüzden böyle oluyor falan. Tabii. Halbuki ne alakası var? Yani hiç e, var. E, şey e, şöyle oluyor o da. Şimdi veganlığı ilk başta çok eleştiriyorlar. Sonra biraz kabul ediliyor tabii sizin evet. vegan olduğunuz. Evet, evet, evet. Ama ondan sonra şu geliyor bari vejetaryen olsan ha, evet, evet. Bari. <gülüyor> bari, ve bari bari, <gülüyor> bari, bari etsen, vejetaryen yani. olsan e, diye e, çok geliyor e, konu yani tabi bu e, hani hor görülme e, konularını düşününce tabi aslında beslenme bir şeyleri de inşa eden bir konu hmm. bunun farkındalığında e, sanıyorum Carol Adams'la e, hmm. dünya Farkına vardı en azından. E, etincinsel politikası. Evet çok e, önemli bir eser gerçekten. Evet yani bir erkeklik inşası da var evet, e, evet. bununla ilgili. E, geçen gün e, yazılarıma bakarken e, Sevgi Soysal'la ilgili bir yazı yazdığımı gördüm. E, Şafak'la ilgili yazmıştım. Sevgi Soysal'ın o kitabında bile e, bu farkındalık var. E, et hep erkeğe ayrılıyor e, Adana'da sofrada. Hmm. kadınlar sebzeyi yiyen taraf oluyor aslında bu tüm kültürlerde bu inşa var ee, erkek Aynen. eti yer yani bu farkındalık da bence e, veganlıkla e, ilgili e, hani sükürt suikast baştan hani e, bir cız konu olmasına neden oluyor gibi geliyor evet, bana bu, bu, bu benim için de ilgi çekici oldu çünkü yine bu e, Carol Adams'ın kitabında etnicinsel politikasında e, erkek etin erkeklere ayrılan eğer az varsa erkekler yiyor ve çok farklı toplum ve kültürlerde de böyle. E, şimdi Şafak'ta olduğuna göre e, Sevgi Soysal'ın anlattığı dönem 60'ların sonları, 70'lerin başlarıdır e, en geç, evet. Sevgi Soysal'ın e, ve Adana'da. Şimdi e, mesela Carol kitabından bir örnek e, vereyim. 1863'te yani Sevgi Soysal'ın kitabından 100 yıl önce İngiltere'ye gidiyoruz ve Burada fakir ailelerde en kötü beslenen kadınlar olduğu bilgisine <gülüyor> ulaşıyoruz. Ee, et erkek. Eti erkek yiyor. Et varsa onu erkek yiyor. Mesela Amerika'da durum biraz daha iyi. Yani tırnak içinde. Daha fazla et yiyebiliyorlar. Ee, yine sanırım 19. yüzyılda. Ee, fakat erkekler kölelere göre günde 250 gram, kadınlara göre 100 gram daha fazla yiyor. Yani Amerika'da, şimdi İngiltere'de de, Amerika'da da Erkek, erkek et varsa et erkek yiyor. Yani yetersizse eti mutlaka erkek yiyor. Kadına verilmiyor. Kadın hep sebzeyle eşleştiriliyor. Adana'da yani, yani şu çok çarpıcı bence. Yani yüzyıl sonra Adana'da yaşanan olayla yüzyıl önce Amerika'da İngiltere'de yaşanan e, durum. Çok farklı değil. Durum ya çok çok benziyor birbirine. E, aslında bence yüzyıl sonra Amerika'da da aynısı yazıyormuş. Şimdi ben o yazımı açtım. E, direkt şöyle geçiyor e, Şafak'ta. Oyan'ın gözlemi şöyle, e, Zeynep'in mangalda pişirdiği köfteleri erkeklerin önüne doldurdu. Hasan'a da ayırdı köfteyi. Kendisiyle Zeynet'e hmm. ayırmadı. Hele bir erkekler yese. Ya Çok çok çok çarpıcı. Yani şey romanlarda da aslında evet. e, vegan kuramı açısından incelense e, Türkçe'deki romanlar. Birçok benzer durumu görürüz diye düşünüyorum. Tabii e, bu romanların yazıldığı dönemlerde aslında vegan duyarlılık, bu etincinsel politikası gibi e, et yemek üzerinden erkeklik inşası da e, çok konuşulmuyor. E, bunlar aslında direkt e, aksettirilmiş konular e, bu açıdan da değerli. E, evet. Hani şey denilebilir. Hani etin cinsel politikası vegan duyarlılıkla yazıldığı için bir veganlık propagandası hı hı hı olarak hı hı. örnekler cımbızlanmıştır denilebilir. Ama işte hani Şofak bambaşka bir kitap hani vegan duyarlılıkla zevrece yazıldığını düşünmüyorum Şofak'ın. Bir cımbızlama hı hı. durumu da olmasına imkan yok. Ee, büyük ihtimalle Sevgi Soysal çevresinde e, bir gözlemini orada romanına da hı hı. aksettiriyor. Yani bu, bu bile aslında Carol Adams'ı doğruluyor. Tabii tabii kesinlikle. E, bence de öyle. Ben çok ilginç buldum. E, çünkü aynı örnekler. E, ve yine Carol Adams'ın kitabında e, mesela hayvanların gıda olarak işlendiği toplumların e, tanrı erkek, baba soyluluk, e, kadınların çocuğa bakması ve işte cinsel ayrım gibi özellikler de olduğu söyleniyor. Böyle sonuçlara varılmış. Ee, hatta Hegel bile e, erkeklerle kadınlar arasındaki farkın hayvan ve bitkiye benzediğini söylemiş ünlü filozof kadının daha yüsel olduğu için bitki gibi olduğunu. Ha, ama burada kendisi ne niyetle bunu söylüyor onu onunla ilgili bir e, çıkarsamaya varamadım. Ee, ama Hegel bile bundan söz etmiş. Ee, Yine kitabın devamında mesela şöyle bir başka bir e, kitaptan alıntı yapılmış ve e, sanırım burada Kadına Şiddet ile ilgili bir e, a, anlatım var. Ama orada e, kadın şöyle anlatıyor. Etki, etli yemek vermediği için akşam kocasına e, dayak yiyor kocasından. Neden etli yemek yok diye. E, bu da başka bir kitaptan e, alıntı e, yapıyor. E, yine Carol Adams. Ee, yani vejetaryenliğin diyor hani o tabi veganlıkta o et yememenin e, çok et yemeyen erkeğin kadınsı olduğu ya mesela yine o belgesellerde e, de olan bir e, vakaydı bu ya adam diyor yani işte biz Teksas'tan geldik diyor ve ya Teksas'ta et yememek Teksas'ı ben atıyorum belki başka bir yerdir ama sanırım Teksas'ta et yememek yani olamaz bir erkeğin et yememez çünkü tamamen erkekle özdeşleş, erkeklikle Et yemek bir güç göstergesi, güç timsali. Et yiyorsan sen güçlüsün, et yemiyorsan cılızsın, zayıfsın, kadınsızsın. Yani hep bir tabii burada işte burada feminizme geliyor. Hep, evet yani kadınlığın, e, kadınlığın daha arkada olan, erkeğe göre daha zayıf olan bir düşünceyle zaten tekrar engelse dönersek bir sınıf çelişkisine zaten hani kadın ve erkek arasındakini bir e, burada kurulan erkeklik evet. inşasıyla bir sınıf çelişkisi olarak da görürüz. Galiba e, na vegan, vegan diyoruz. E, erkek olmayanlar tırnak içinde aynı sınıfı mensubu olarak da görülebiliyor. Bunun üzerinden evet. de bir erkeklik inşası yani kadınla hayvan arasındaki o çizgi biraz belirsizleşebiliyor bir risk. Ee, burada da feminist eleştirel kuram içinde bu var. Ee, şimdi ben müzeye gidecektim ama müzeye gitmek istemedim. Ee, Birant'ı yakaladım. Çok da güzel sohbet ediyoruz. Ee, son dönemde de e, Birant e, sen de rastlıyor musun? E, ben sinemada da aslında e, veganlık e, dokunuşlarının olduğunu Fark etmeye başladım. Ee, Özcan Alper'in karanlık gecesini bilmiyorum e, izleyebildin mi? E, o karanlık gecede e, şey bir e, sahneyle açılıyor. E, erkekler e, kasabanın erkekleri e, şey tüfeklerle e, ve coşku içinde bir yere gidiyorlar. Hani şey gibi düşünüyorsun bir av sahnesi mi bu acaba Hı. başlayacak diye? E, halbuki daha zayıf gördükleri başka birini bir linç sahnesinin açılışı bu. Hmm. E, çok vurucu bir sahneydi Özcan Alper'in Karanlık Gecesi'nde. E, e, şey Daha e, zayıf görünen, görece onlara göre daha zayıf görünen, e, bireyi koruyan e, bir başka ötekine de e, Sinema filmi boyunca hiç et yemediğini, hmm, e, sürekli evet. sandviç yediğini görüyorduk. hani Belki biraz veganlık çizgisinden e, izleyenler için de bunu görebiliriz diye düşünüyorum. E, başrolündeki erkek oyuncu da veganlığıyla bilinen bir erkek oyuncuydu. Artık hani öyle ince ince vegan çizgileri de e, Türkçe sinemada da görmeye başladık gibi geliyor bana. Özcan Alper'in filmi evet. de e, önemli bir e, kilometre taşı bunun için. Ya bunu da söyledin iyi oldu. Çok iyi oldu. Ben, e, bir de önce aklım Emin Alper'e gitti. Çünkü benzer zamanlar, yakın zamanda evet. çekildiği ilk, ilk, ilk filmde sanırım. Orada Hı -hı. Da çünkü benzer bir sahne vardır ya. Orada da hayvanlar, evet, evet, domuzu evet, kovalarlar evet. filan. Evet. Evet, evet. E, Özcan Alper'e seyretmemiş için çok iyi oldu söyledin. Onu en kısa zamanda seyredeceğim ben de. Bir, bir de bu gözle izlersen sen dersin doğru. ki e, böyle bir çizgiye e, karanlık gecede Özcan Alper de e, takip etmiş diye e, düşünürsün. Biz bu arada programın sonuna geldik ama e, yani. 4-5 dakikamız doğru. var. Feryal evet. de bizi uyarıyor e, evet. oradan ama sohbet de çok tatlıydı. E, ben şunu sormak istiyorum bir ant e, son olarak. Ee, sen hangi e, kolay ikna oldun dedim? Evet. Ee, hangi belgeseller seni etkiledi? Biraz onlardan söz eder misin? Tabii e, sanırım ilk izledim Watt di Health'ti. E, hmm. Çok etkili bir, bir belgeseldi. İşte iyi bir algoritması var. öyle işte belli olaylardan bahsediyor. E, sanırım çevreye kadar da geliyor. Daha sonra Fox Knives. E, bu daha çok beslenme hmm. e, işte bu beslenme merkezli odaklı bir belgesel. Orada da burada birçok doktoru tanıma imkanım da oldu. İşte Amerika doktorlar herhalde çoğu. Daha sonra onların eee onların kendi videolarını YouTube'daki videolarını seyretmeye başladım. bu arada Kaos Piri'si vardı yine hmm. o da önemli o bir belgeseldi. O çok değişiktir değil mi? Evet evet o da çok iyi bir belgeseldi. Hatta bunu hep tekrar seyredeceğim yani tekrar söyleyip seyrede hmm. bir şey seyredip, yapmak gerekiyor. Daha sonra işte daha popüler olan tabii Game Changers çekildi. Hmm. Bunlardan bir iki yıl sonra herhalde yayınlandı. Orada sporcuların hmm. merkezde hmm. sporcular vardı. Sonra Sea Piri'si var yine hmm. Denizler, işte Kaos Piri'nin devamı gibi Sea Piri'si hmm. o da çok önemli bir belgeseldi daha sonra da mesela izlediğim doktorlardan Neil Bernard çok ilgimi çekmişti benim. Bizde de Türkçe'de peynir tuzağı diye çevrildi. Evet evet onu biliyorsunuz zaten. O ya en çok ondan etkilendim diyebilirim. Neil Bernard'tan çok etkilendim ben. ya benim kafamdaki birçok şeyi ters yüz etmişti çünkü. Ee, ne kadar doğru sandığımız birçok şeyin nasıl yanlış olduğunu e, mesela işte. diyabetin aslında öyle olmadığını, başka sebeplerden olduğunu, merkezin çok şekerle bağlantılı e, bağlantı kurduğunu falan orada çok iyi anlatmıştı. Ee, daha sonra yine çok değerli bir e, hoca e, Colvin Asistan e, onun e, yine Fox Harbor'un zaten onların Hı -hı. yaptığı bir şey. E, Colin Campbell'la birlikte e, onlardan çok faydalandım. E, Tabi bu arada, şimdi bunlar daha çok sağlık boyutu oldu. Tavsiye edebileceğim Earthling Ed var. Ed Winters. Onu merak edenler izleyebilir. İngiliz önemli bir vegan aktivist, savunucu. Genç bir arkadaş, yani daha 30 yaşında bile değil. Bir de Gary Jorowski var. Yurovski e, 53 yaşında filan, mesela bunların videoları YouTube'daki böyle işte izleyebileceğiniz en iyi konuşma falan diye tanıtılan videolar hakikaten çok etkileyici, evet. etkili oluyor. Üniversitelerde filan yaptıkları konuşmalar var, müthiş ya yani adamlar. E, hakikaten. E, e, ondan sonra yine Neil Bernard'ın Physician Committee e, başlığı altında e, bir e, kanalı var oradan. E, Rip Assistant var, Coldwell oğlu. E, Coldwell Assistant doktor, Rip itfaiyeci bildiğim kadarıyla kendisi de yine veganlıkla ilgili. Ee, bir kanala sahip. Ee, Türkçe'ye gelirsek, e, Murat Kınıkoğlu tabii onu mutlaka her hafta, her pazar günü saat 9'da e, sağlıkla ilgili kendisi bir, iyi bir vegan. Sanırım 9-10 yıl falan oldu benden daha öncedir. E, ondan çok faydalandım ben. yani Bu e, yabancı bir belgesel... Izi, ne kadardır 4, 4 yılı geçti. 4 yılı geçti. 2019 ay, gibi galiba. mi? 2019, evet. 2019 Ağustos ayı. 18 Ağustos'tu. E, günü hatırlıyorum doğum günü güy çünkü yani. 18 Ağustos. Bu arada Ağustos'tu. sana tuhaf bir şey söyleyeyim mi? Evet. Tarih aynı. Hadi o canım. O gün ne olmuş ya gezegenlere bir şey falan Aa. mı olmuş? <gülüyor> 19 Ağustos. 18 Ağustos. Evet evet. Müthiş 18 19 Ağustos. Evet. evet evet. Çok çok çok müthiş. Evet 18 19 Ağustos'u diyebiliriz tabii. Son yediğim <gülüyor> gün 18 Ağustos'tu. Müthişmiş ya çok sevdim. <gülüyor> E, son... değişik acaba. E, lütfen 19 18 Ağustos'ta <gülüyor> Bekanlar bizi bulsun. <gülüyor> <gülüyor> o tarihte <gülüyor> evet, evet. ne oldu bakalım. <gülüyor> Haklısın <Hakikaten> öyle. <gülüyor> Doğru. E, Suat Suater yine tabii o da çok e, paylaşım yapıyor. E, internetten sosyal medya kanallarından, video kanallarından YouTube'dan. Onlar çok çok etkili bence. Yani bu eee isimler... Yani e, atladım olabilir. E, Izlerler, yani biraz sakarlarsak... insanlar el yordamıyla bence bulurlar diye düşünüyorum evet, evet. E, ama bu belgeseller özellikle herkes erişebilir ve bir şekilde evet. herkes duymuştur bence evet. diye düşünüyorum ondan dolayı bu da çok değerli bir an evet. çok teşekkür ederim ben e, teşekkür ederim çok keyifli bir program oldu e, biz yarım saat mi bir saat mi diyorduk bir an dedik ya bir saatler şey konuşulur dedi gördüğün Konucu gibi mi? biz bir saat daha konuşuruz bence evet, oturup evet, evet. Konuşan yani en, en az bir saat, saat daha yapmayalım. konuşuruz. Evet. Ee, tekrar program yaparız, te tekrar konuşuruz. Belki e, mesela biz bu belgeselleri biraz konuşmak istiyorduk, biraz tartışmak istiyorduk. Hı -hı. Ee, belki bir programı da şöyle yapabiliriz bir an. Ee, biraz sinema ve edebiyattaki veganlığa Hı -hı. da bakarız. Olabilir. Onun üzerinden biraz Tabii. tartışırız. Çok donet ki... geliyor, şiirler çok var veganlık. O benim dikkatimi çekmişti. Ee, Murat Almunga'nın şiirlerinde hmm. var. Ee, zaten e, vejeteryan ve veganlığa yakın bir bireydir. Hmm. E, yine e, aynı şekilde yakınlığı olan Atol Behramoğlu'nun şiirlerinde vardır. Hani çok bilinmez. Hani Bu duyarlılıkla da bence evet, dinlenmediği evet, için evet, evet, evet, e, evet. okunmadığı için e, bilinmez ama buralarda sanki takip edilebilir gibi geliyor bana. Yine Elif Sofyan'ın şiirlerinde vardır. Belki edebiyat şiir ve sinemayı da şöyle bir tartışabiliriz. Seninle. Evet çok iyi olur. Yani edebiyat, kitaplar vesaire doğru. Bunları da ele alabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederiz e, Birant tekrar. E, sevgili dinleyicilerimiz de diğer programlarımıza benzemeyen farklı bir program yaptık. Umarım sohbetimizden Birant Yıldızlı konu e, hoşlanmışsınızdır. E, ben son şarkımı e, çalıyorum. Lana Del Rey'den, By The Witch ve Feryal çok teşekkürler.